Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak Bir Açık Yeşil programı daha başlıyor. Ben Ömer Madra. Misahin yok bugün. Ben tek başıma. Ben deniz Ömer Madra olarak sunacağım. Destekçimiz Rauf Kösemen'e de çok teşekkür ederek başlayalım. Sabahleyin açık gazetede adam akıllı üzerinde durma fırsatı bulduğumuz dünyanın gidişatı konusunda çevre yıkımları konusunda bir de güzel etraflı makaleyi sizinle paylaşma fırsatı bulmuştuk Tom Engelhart'ın Tom DeSphacca'de bölümünden yani en inanılmayacak kurgu bir bilim kurgu ya da romanlarından beter bir dünyada bir tarafta sular basarken bir tarafta kuraklıklar görülmemiş. Buz erimeleri, suların yükselmesi, deniz seviyelerinin filan <gülüyor> olağanüstü bir e, facia var. Hava kirlenmesi de buna cabası sadece Afrika'da bir yerde, inanılmaz miktarda çocuğun telef olduğu tabir caizse böyle bir e, vaziyetten bahsediliyor. Çok tehlikeli bir gidişat var ve kimsenin de, Özellikle politikacıların hiç umurunda olmadığını görüyoruz. Bütün verilen vaadler tutulmuyor, sözler geri çevriliyor. Ve biz gerekeni yapıyoruz diye büyük bir yeşil badana boyayla, yalanlarla boyanmış, riyakarlıkla boyanmış bir hayatta böyle devam ediyor. Ama mücadelelerde de başlayacak. 23 Eylül'de büyük bir iklim grevine tekrar başlanıyor ondan da e, bahsedeceğiz elbette. Grönland'da da çok yani Kuzey Kutbu'nda eriyen buzulların e, artık engellenemez hale geldiğini söyleyen çok önemli ve acı bir araştırma sonucu da yayınlandı. Eriyen buzullar suları e, özellikle e, denizlerin her tarafında denizlerdeki seviyeyi eee öngörülenden çok daha fazla yükselteceğim. <gülüyor> ve bunun da deniz kenarında bulunan sahil şehirlerinin tamamında çok büyük etki yaratacağını da ayrıca konuşmak gerekiyor bu araştırmada. Evet yani Türkiye'de de AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından AFAD diye kısaltılıyor. 10 ilde aralarında İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne'nin bulunduğu 10 il için çok kuvvetli yağış uyarısı vardı. Bu sabah itibaren, sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyordu. Ve gökültülü sağanak yağış bekleniyor ve tedbir alın diyorlardı ama nasıl tedbir alınacağı doğrusu tartışma konusu olabilir. Pakistan'da bu sırada muson yağmurları sebebiyle son 24 saatte 36 kişinin öldüğü yani bu canavar muson deniyor. Bitmek tükenmek bilmeyen yıllardan beri bu üçüncü sene yanılmıyorsa ama bu seneki en tarihte görülmüş en büyüğü en feci 14 Haziran'dan bu yana etkili. Ve ölenlerin sayısı son haber itibariyle, dün itibariyle 1162'ye çıkmış. Ama çok sayıda da yaralı var. Ne ölçüde ağır bilinmiyor ama 3500'ün üzerinde, 3554'te yaralı sayısı olduğu belirtiliyor. Ve Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre sadece son 24 saat içinde 36 kişinin öldüğü yani durumun çok etkili ve vahim olduğunu gösteren bu rakamlar bunlar ve ülkedeki şiddetli yağışlardan sel felaketinden etkilenlerin sayısı ise akıldır durucu 33 milyon 400 bin civarında olduğu söyleniyor. Öncelikle de tabi yiyecek ve içecek su da yok güvenli su yok gıda yok. Beslenme imkansız, nakit para, hijyen ve barınma gibi acil ihtiyaçlara yönelik yardım isteniyor ama yardımın da fevkalade yetersiz olduğuna dair ciddi e, haberler de geliyor, paylaşıyorduk bunları sizinle çeşitli programlarda açık yeşilde bir kez daha üzerinde duralım. <gülüyor> Pakistan'daki şeyde e, duruma durum karşısında Birleşmiş Milletler'de dünyadan 160 milyon dolarlık acil cevap hemen bu felaket sellere, sel felaketine bir parça çare olmak üzere derhal 160 milyon dolar verilmesini talep etti Birleşmiş Milletler. Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün daha geniş bir uyarıyı da paylaştı bütün insanlarla. Yani İklim değişikliği yüzünden gezegenimizin yıkılmasına doğru uyur gezer yürüyüşümüze bir son verelim artık dedi. Bugün Pakistan'dır, yarın sizin ülkeniz olabilir diyor. On milyonlarca Pakistanlı bu bini aşkın sayıda, bin yüzü aşkın sayıda şeylerin ne yapılacağını düzeltiyorlar. 1200'e doğru gitmekte olan e, ölülerle nasıl baş edeceklerini şey yaparken baş etmesiyle bir yandan da e, yerinden yurdundan olanların sayısının o küçük bir ya da orta boy aslında bir ülke e, boyutuna ulaştığında söylemek lazım. 50 milyon insanın yersiz yutsuz kaldığı haberi vardı. Çok Son derece vahim olan şeylerden bahsediyor. Yani yirmi, e, ülkenin e, üçte birinin de sular altında kaldığı bir durumdan bahsediyoruz. E, ve bunun sonu da gelmeyecek gibi gözüküyor. Zaten <gülüyor> bugün Pakistan yarın senin ülken olabilir diyor Guterres. Gayet ağır bir e, tonda söylüyor bunu haklı olarak binalar ve gıda ürünleri de mahvoldu ve Guterres buna ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres buna hormonlu muson adını veriyor yani görülmemiş boyutlarda yağmur ve selin bitmez tükenmez hiç ardı arkası kesilmeyen vurmasından bahsediyor milyonlarca insanın evsiz Okulsuz, hastanesiz, sağlık merkezi olmayan insandan bahsediyoruz. Bütün hayatlar parçalanmış, mahvolmuş durumda. En can alıcını teyikteki altyapı kuruluşları, yapıları ortadan kalkmış durumda. Ve insanların umutları ve rüyaları da suların altında silip süpürüldü diye not alıyor. Yani ülkedeki bütün hiçbir etkilenmemiş bir tane bile vilayet yok demiş. Ben bir zamanlar diyor Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri mülteciler yüksek komiseriyken yani onun komiserliğin başındayken Pakistan'ın yardım çağrısının bir yardım videosunda göstermiştim Pakistan. Savaştan perişan olmuş bir Afganistan'a karşı kucak açtığını görmüştüm ve göstermiştik videoda. Şimdi kalbim kırılıyor. Bu, bu Ali Cenab halkın, bu cömert gönlü yüce halkın fevkalade ağır bir durumda kaldığını görmek, bu kadar ıstırap içinde olduğunu görmek kalbimi parçalıyor demiş. Yani... İhtiyaçların yükselişi de, ihtiya ihtiyaçlar skalasının yükselişi de tıpkı yükselen sel suları gibi yükseliyor. Yani öyle oluyor demiş. Yani dünyanın bütün ortaklaşa yardımına ve öncelikli dikkatine ihtiyacı var demiş. Ama maalesef medyada, dünyadaki te televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde de pek fazla yer verildiğini görmüyoruz. Sadece... Iklim aktivistlerinin takip ettiğimiz iklim aktivistlerinin sitelerinde Pakistan'daki hakikaten insanın aklına bakınca durduracak miktarda binaların tamamen İskambil'den yapılmış evler gibi yıkılıp sulara karıştığını görmek koskoca binaların, çok katlı binaların 150 odalı otellerin olduğu gibi tek tek yoksul de silinip süpürüldüğünü görüyoruz ve azgın suların önünde hiçbir şeyin duramadığını gösteren pek çok video var. Yani bütün o zaman dünyanın kolektif olarak toplu ve öncelikli dikkatinin buraya çevrilmesi gerektiğini söylüyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve diyor ki bu gelecek yardımlar da tamamen en öncelikli işte yiyecek, içecek, yiyecek, yiyecek, su, içecek su, sağlık hizmetleri ve acil eğitim. Yani tamamen okullar filan da yok olduğu için öğretmenler evlerinden, yerlerinden, yurtlarından olmuş öğrenciler gibi bunlara acil eğitim yapacak yerler inşa edilmesi ve sağlık merkezleri kurulması gerekir diyordu. Sadece bir bölgede bir milyon çadır kurulmasına ihtiyaç olduğu söyleniyordu. Şimdi birlikte şey yapalım ve bu muazzam krize kolosal demiş el birliğiyle bir cevap getirmeye çalışalım. Dayanışma zamanıdır. Ve Pakistan'ı bu en yoğun ihtiyaç noktasında yalnız bırakmamalıyız diyorlar. Eylül'ün ilk haftasından sonra o 9 Eylül'de İslam Abad'a gidecekmiş Birleşmiş Milletler ve orada bütün bölgeyi, etkilenmiş bölgeleri izleyip Pakistan yerlerinden yurtlarından olmuş Pakistanlı ailelerle konuşup yardım çalışmaları nasıl gittiğini izleyecekmiş. Niye? Eylül'ün ortasına kadar 12 yani gün bekliyor hemen gitmiyor onu da tam anlayabilmiş değilim ama burada not edip geçelim. Yani USAID diye adlandırılan kısaltılmışı Amerika Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı 30 milyon insani yardım yapacaklarını söylemişler Pakistan'dan etkilenenlerin en ağır etkilenenlere zarar görenlere. Ve şey, Guterres uzun zamandan beri zaten zengin ülkelerin yeterli yardımda bulunmadığını ağır bir dille eleştiriyordu uzun süreden beri. Ve dünkü konuşmasında demecinde de demiş ki Güney Asya dünyanın küresel iklim krizinin en önemli, en can alıcı noktalarından birinde bulunan bir bölge Güney Asya ve burada yaşayan insanlar 15 kat daha fazla iklim etkilerinden 15 kat daha fazla ölme oranına sahipler demiş ve şeyi de ekle eklememiş galiba ama ben ekleyeyim ee, en az katkısı olan ülkelerden de bir tanesi yüzde birin altında karbondioksit salımları ve gazı denen diğer metan <gülüyor> birazların salımından en az sorumlu olan ülkenin acı bir ironisi insanının içinde bulunduğu çok tuhaf çelişkili durumun en çarpıcı göstergelerinden bir tanesi en az katkıda bulunmuş ülke küresel iklim değişikliğine en az katkıda bulunmuş olan ülkelerden biri en başlarda geliyor ve en ağır şekilde etkileniyor. İşte bu bir skandal niteliğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de tek eleştiren değil tabii. Pakistan'ın İklim Bakanı Sherry Rahman da yani bir iklim distopiyası kapımızın önünde bulunuyor diye söylemişti. Ugandalı iklim aktivisti Vanessa Nakateki kendisinin de çok çarpıcı etkili bir yeni kitabı da yayınlanmıştı. O da Pakistan'ın %1'in altında sera gazlarına emisyonlarına salımına sahip olması ve dünyadaki oysa iklim değişikliğinden en fazla etkilenen kırılgan olan 10 ülkeden biri olması çok çarpıcı bir çelişme demiş. Ve dünyanın çeşitli liderleri de Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'dan Jeremy Corbyn'e Britanya'da <gülüyor> İşçi Partisi'nin eski başkanı şimdi de üyesi ve parlamento üyesi milletvekili Britanya'da o da duruma el koymuşlar. Ve yani hemen yardım edilmesi insanın en önemli meseledir meselesidir diyorlar. Jason Hickel var. Çok önemli bir ekonom, <gülüyor> ekonomist, iktisatçı ve aynı zamanda antropolog. O da bir tweet atmış gün ve tek uygun cevap iklim faciasına <gülüyor> melaketine Pakistan'daki ülkenin dış borçlarının tamamen iptal edilmesidir. Şartsız, kayıtsız şartsız olarak bu kaynaklar insanların ve ekosistemlerinin desteklenmesinde kullanılmalıdır. Yoksa yabancı sermayenin hizmetine girmesinin bir anlamı yok. Ve bu tazmin edilmesi, düzeltilmesi için yapılacak gelişmelerin en ufak ilk adımıdır. Budun mutlaka yapılmalıdır demiş Jason Hickle. Onun da önemli eserleri ve yazıları <gülüyor> bulunuyor. Durum böyle. Yani hormonlu muson demesi de çok ağır bir eleştiri de içeriyor Antonio Guterres'in de Birleşmiş Milletler. Evet bundan bahsedeceğiz. Yani daha bu bitmek tükenmek bilmeyecek. Bir yandan sular basıyor bir yandan da büyük kuraklık var her tarafta Avrupa'da. Ve birazdan bir parça çalıp bundan sonra da Van Gölü'ndeki büyük kuraklıktan yeni haberden Yeşil Gazete'den bahsederek devam edeceğiz. Ama şimdi <gülüyor> bir parça çalalım. 77 yaşına gelmiş olan Ben Morrison'dan Moze Allison'la birlikte No Trouble Living adlı parçayı dinliyoruz. Could be. I don't have no It just dying that bothers me Don't offer me your sad stories Or tell me that you're all at sea Cause I don't have no trouble living It's just dying that bothers me You, you're looking great You, you're getting straight You, you get your call That's all So don't tell me your misgivings Know to be or not to be Cause I don't have no trouble living It's just dying that bothers me Looking fine. You sipping wine. You got a pain. Last train. So don't give me your misgivings, or blame it on the referee. 'Cause I don't have no trouble living. It's just dying that bothers me. It's just dying. That me. Açık yeşil programdayız Ümit. Şahin yok bugün. Ben Ömer Madra. Ben de Ömer Madra sunmaya çalışıyorum. Biraz önce dinlediğimiz parça. Mozart'ın Ben Morrison eşliğinde. No Trouble Living adlı parçasıydı. Van Morrison burada piyano çalıyordu. Ve e, sıkıntı yok. Yaşamakta sıkıntı yok. Beni sadece e, ölmek korkutuyor. Onun dışında her şey yolunda diye dalga geçen bir parçaydı. Onu dinledik. 77 yaşında bugün Van Morrison Kuzey Yirlandalı şarkıcı, besteci ve çok sayıda enstrüman çalan bir müzisyen. Evet şimdi geri kalan zamanımızda da 5-6 dakika içinde de Türkiye'deki durumlardan bahsedelim. Bir dün traflıca üzerinde durmuştuk ama bir kez daha üzerinde duralım. niteliğinde bir karar var. Bakanlıktan av turizmi için yaban hayvanlarına da fiyat etiketi şey yapıldı. Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün av turizmi uygulama talimatının yayınlamasıyla yüzlerce türleri de tehlikede olan yüzlerce yaban keçisi, kızılgeyik, çengel boynuzlu dağ keçisi, Karaca ve Anadolu yaban koyunu gibi sadece bu bölgeye de özgü türlerin de aralarında bulunduğu canlıları katletme talimatı da bakanlıktan bizzat çıkmış durumda. Abc'lar'a teslim ediliyor. Hayvanlar acentelere ihale edildi. Etrafında et, epey konuşma fırsatı bulduk. Devamda ediyor. Hayvanlara ücret biçilmiş. Şuna şu kadar nesli tükenme e, tehlikesi altındaysa biraz daha yüksek fiyat ödeyerek hepsini öldürme yetkisine ediyorsunuz. Sayıları belirtilmiş bir anakalalar gibi bir durum değil. Onu da geçiyorum. Bir de çok sulak alanlardan bahsederken yani sulak alan derken artık kurumuş olan sulak alanlar var ve bir yandan sular seller çeşitli kesimlerine özellikle Pakistan ve Güney Asya'daki başka yerleri süpürürken bir yandan da Avrupa'dan <gülüyor> Türkiye'ye ve oradan da Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatı ve batısına kadar uzanan müthiş kuraklık haberleri geliyor. Görülmemiş. son yıllardan beri hatta yüzlerce yıldan beri görülmemiş kuraklıklar var. Türkiye'de de yüzde elli beş azalmış durumda bir yıl öncesine göre. Yaşlar filan ve şimdi Van Gölü'ndeki kuraklık haberi var Yeşil Gazete'de azalan ağaç ve e, azalan yağış ve artan buharlaşma sebebiyle Van Gölü'ndeki Türkiye'nin en büyük gölü bir deniz iç deniz büyüklüğünde Van Gölü'ndeki su seviyesi düşmüş ve mesela Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'nde barınakta ne olmuş? Balıkçı tekneleri karaya oturmuş durumda. Koskoca Van Gölü'nde ve balıkçılar göle açılamıyorlar. Teknelerinin altındaki kum ve taşları da kürekle temizlemeye çalışıyorlar. Fotoğrafları ve görüntüleri de var. Ve Van'dan, üniversiteden, 100. yıl üniversitesinden e, öğretim üyesi Mustafa Akkuş Su Ürünleri Fakültesinden e, Doktor Mustafa Akkuş, göldeki çekilmenin yıllardır sürdüğünü söylemiş ki biz de çeşitli programlarımızda e, şimdi, Açık yeşil başta olmak üzere çok sık sözünü ettiğimiz bir şey yıllardır sürüyor. Ve kimi yerlerde kıyı çizgisi değişti. 2-3 kilometrelik kıyı çizgisi değişti diyor. Ve bugün Van Gölü'nde yüzün üzerinde balıkçı teknesi var. Ve bölgede binlerce kişinin de temel geçim kaynağı inci kefali. Ama balıkçı barınaklarında en büyük sorun yaşanıyor. Balıkçı barınaklarının işlev görür halde olması balıkçıların en hayati, en önemli noktalarından biri balıkçılıkta. Hemen kıyıdaki balıkçı barınakları gölün çekilmesiyle beraber adeta tamamen işlevsiz bir konuma geliyor. Özellikle Adır adasının hemen karşısındaki liman. Gölün çekilmesiyle birlikte karaya çıktı. Dolayısıyla en büyük sorun balıkçı limanlarında yaşanıyor deniyor. Bir balıkçıdan da haber veriliyor bu Yeşil Gazete'nin haberinde. 30 yıllık balıkçı Ahmetçık'la balıkçı barınağının yarısından fazlası karaya çıktı demiş. Göle balık avlamaya çıkamıyoruz. Tekneler karaya oturmuş durumda zorluktayız zorluk çekiyoruz. Teknelerimiz giriş ve çıkışlarda karaya oturuyor. Çünkü su seviyesinde büyük düşüş var. Tekneyi çıkarmak için bazen iki saat uğraşıyoruz. Ve çıkartsak dahi tekneyle limana yanaşamıyoruz diyor. Ve son iki yıldır iki metre kadar aşağı çekildi Van Gölü'nün su seviyesi diyor. Mahallenin tamamının geçimini balıkçılıkla sağladığında belirtmiş Ahmet Çıkla adlı balıkçı barınağın ve limanın içinin derinleştirilmesi için bakanlığa ulaştırma ve altyapı bakanlığına dilekçe verdik demiş ama maalesef geri dönüş olmamış. Bir başka balıkçı da son olarak onu da belirtelim. Programın da sonlarına geliyoruz. 20 yıldır bu bölgede Van Gölü'nde balıkçılık yapmakta olan Murat Aysel'i göldeki su seviyesinin düşmesi bizim için büyük bir problem oldu. Kuraklık gerçekten bize zarar verdi. Limanımız gerçekten bitme derecesinde. Yetkililere sesleniyoruz. Biz mağduruz demiş. Açık Radyo'da bu kuraklık konusunu yarın 9-9.30 arasında da yaptığımız... Mina e, röportajında etraflıca konuşacağız su meselesini. Bir su aktivistiyle yaptığımız söyleşiye de kulak verme imkanı bulacaksınız deyip bir de yarının programına ilişkin bir ufak duyuru da böylece bulunmuş olarak bitiriyorum. Evet e, bugün Ümit Şahin yoktu. Ben Deniz Ömer Madra <gülüyor> tek başıma sizinle paylaştım bu bilgilerin bir kısmını Yeşil Gazde programını gelecek hafta Ümit Can ile beraber buluşmak üzere diyeyim ve hoşçakalın.